Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Esra Tonka ve Kadriye Koru Beyine teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Altyazı palasında...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 ben Ercüment Gökçay. Bugün programa Ruhi Su'nun 1981 yılında Avustralya'da verdiği konserden bir Köroğlu türküsüyle başladık. Dün yani 20 Eylül pazar günü Ruhi Su'nun aramızdan ayrılmasının 35. yıl dönümüydü. Bazı insanlar için öldü demek doğru değil. Ruhi Su için de 35 yıl önce saz çalmayı, türkü söylemeyi bıraktı demek daha doğru galiba. Ben Ruhusu'yu yaşarken tanıma şansını bulamadım. 1988'de Ruhus Dostlar Korosu'na katıldım ve 2012 yılına kadar koroda türkü söyledim. Şanslıydım ki yaşarken onun korosunda yer alan, onunla birlikte türkü söyleyen öğrencilerini tanıma şansım oldu ve bugün de onlarla birlikte Ruhusu'nun sesini, sözünü gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz. Ruhisu'nun yaşam hikayesini biliyoruz. 1912'de Van'da dünyaya gelir. Anne ve babasını 1915'in karanlık günlerinde kaybeder. Onları hiç hatırlamaz. Ruhisu Almanya'da yaşayan Hüseyin Erdem'e çocukluk hafızasında kalan bir anısını anlatmış. Bunu Ruhisu'nun oğlu Ilgun Ruhisu'dan dinlemiştim. Ruhisu Su hayal meyal hatırladığı o karanlık günü çocukluk, işte çocuk hafızasında yer ettiği kadarıyla şöyle anlatıyormuş. Duvarın dibindeydim, açtım. Ortalık toz duman, bağırışlar, sesler. Konuşulanları anlamıyordum. Askerler beni alıp bir atın terkisine koyup götürdüler. Ruhisu Su hayata veda etmeden kısa bir süre önce Zeynep Oral'a verdiği söyleşi Anamı babamı hiç tanıyamadım. Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardanım. Öksüz olduğumu çok kimseye söyleyemedim. E, toplumumuzda hala aşiret anlayışı var. İlk iş kimlerdensiniz derler. E, kendini yetiştirmiş olmanın önemi hala anlaşılamadı diyordu. Milliyet Sanat Dergisi'nde yayınlanan yazın devamında Zeynep Oral, Ruhisu'nun sözlerini... Ermeni ana babadan doğmuş, Ermeniliği de, zavallı ana babası da 1915 Vanda kırılmış, toprak altına girmiş. Bir nüfus memurunun deftere işlediği Abdullah ve Huri adlarını ana baba adı bilmiş. Yetimhanelerde büyümüş, garip, güzel sesli Mehmet Ruhisu'nun hayatının itirafı. Artık bir gözünün toprağa baktığı zamanlarda nihayet söyleyip rahatladığı diye tamamlıyordu. Bir insanın nerede doğduğunun, hangi milletten dinden olduğunun bizim gibi insanlar için çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Ama yaşanan bu acı olaylar onun çocukluk düşlerinde kalan, belki de canını çokça yakan bir gerçekti. Hayata çoğu yaşıtlarından daha zor koşullarda başladı, yaşamı da hep benzer zorluklarla mücadele ederek geçti. Belki de çocukluğundan başlayarak bu acılarını hep türkülere sığınarak hafifletti ve gün geldi yaşadığı dünyanın sorunlarını, sıkıntılarını ve ikimiz zaman da sevinçlerini, mutluluklarını, umutlarını yine türkülerle hayata taşıdı. Ruhisu'nun hikayesi Sivan'dan sonra Adana'da devam eder ve 20 Eylül 1985'te İstanbul'da sonlanır. Zorluklarla, acılarla bezeli ama bir o kadar da onurlu ve üretken bir yaşam hikayesi. Ruhisu halkın içerisinde büyüdü ve her zaman onların anlatmak istedikleri her şeyin, şikayetlerin, şikayetlerinin, korkularının, sevgilerinin, duyurmak istedikleri her şeyin bir sözcüsü oldu. Batı müziği eğitimi aldı, müziğe opera sanatçısı olarak başladı ama sonra türküleri tercih etti. Çok sayıda albümler yaptı, işte konserler yaptı, korolar kurdu, türküler derledi, yazılar yazdı, öğrenciler yetiştirdi. Onun yaşamını açık radyoda ve daha birçok yerde defalarca konuştuk, i̇şte anlatmaya, anlamaya çalıştık. Bugün daha çok ondan belki de ilk kez dinleyeceğiniz türkülere yer vermek istiyorum programda. E, türkülere geçmeden önce 1977 yılında BBC'de yapılan bir söyleşiyi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Ruhi Su, Yurdagül Fincancı'ya müzikle olan e, yolculuğunu anlatıyor. Sevgili dinleyiciler bu akşamki sanat programımızda çok ünlü bir konuğumuz var. Herhangi bir sıfat söylemeye gerek yok. Adını söylediğim zaman hepiniz bileceksiniz. Sayın Ruhi Su. Ruhi Bey, yurt dışına ilk çıkış mı yoksa İngiltere'ye ilk geliş mi? İngiltere'ye ilk gelişim. Daha önce yurt dışına çıktınız. Daha önce, altı ay kadar önce Almanya'ya gitmiştim. Ee, o, o gidiş sebebi neydi? Ne münasebetle gittiniz? Ee, bizim Akademikerler Derneği ile ortaklaşa Berlin-Roisberg Belediyesi Sanat Dairesi'nin... Düzenlediği Nazım Hikmet'in 75. doğum yılı haftasına gitmiştik. Bir sanat grubuyla gittik. Oyuncu Ozan, film oyuncusu, işte bizim gibi ses sanatçısı. Bir çeşit festival gibi bir şey oldu galiba. Evet, bir hafta sürdü. Evet. E, İngiltere'ye geliş nedeniniz? İngiltere'ye geliş nedenim de e, Milletler Arası Öğrenci Derneği'nin davetlisi olarak... ...geldim... Evet, ...konserler verdiniz... ...bir konser verdim... Evet, e, ...memnun musunuz? Çok memnunum... ...başarılı oldu... ...çok başarılı oldu... ...çok e, memnunum... Buradan sonra programınız var mı İngiltere'den sonra? Hayır... ...ayın beşinde dönüyorum... ...Türkiye'ye dönüyorsunuz... ...Türkiye'de konser programlarım var... ...ayın on ikisinde... ...yeni plak çalışmalarınız falan? Yeni plak çalışmalarım var... ...her plak... ...daima şeyde çıkar... Sonbahar, sonbaharın sonu. Naraslar. Rastlantı mı yoksa? Yok ben... öyle. Yaz ölü mevsim Evet. Kitap gibi adeta bu evet. plak işi de. Evet. Oraya evet. raslar. Tabii yine bir plak hazırlanmam var. Bildiğiniz gibi halk klasikleri üzerinde çalıştım. Yani büyük ozanlar evet. üzerinde çalıştım. Halk müziğinin çeşitli türleri üzerinde çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki plak inşallah semahları inceleyen evet. bir plak olacak. Uzun çalar herhalde. Uzun mi? çalar. Evet. evet. Söz dönüp dolaşıp kendiliğinden sizin sanat yaşamınıza geldi. Evet. Yeri gelmişken sorayım. Müzik dünyasına girişiniz nasıl oldu? Müzik dünyasına girişim önce şeyle başladı. Sesle başladı. Sesim Dikkati çekmeye başladı Yani Çocukluğum sırasında ee, Türküler söylerdim Sonra ilkokuldan sonra ilkokulun içinde 4. sınıfında Enstrümana dönüştü bu Evet Keman çalmaya başladım ilk İlk çaldığınız i̇lk alet okul, keman Evet Kemanı 1937-38'e kadar çaldım 1924'ten. Evet Eee o öyle oldu. Sonra Devlet Konservatuvarı kuruldu. Opera bölümü, tiyatro bölümü kuruldu. O zaman da op opera'ya geçmem, yine tekrar sese döndü iş. Evet. Operaya geçmem teklif edildi. Kabul ettim. 37-38'lerde kemanı bıraktım. Yani yazık. Şui şey oldu. Ses kortlarına keman tazik ediyor diye. Az çalışmam önerildi, şan hocası tarafından. Evet. E zaten keman da az çalışılmaz yani. Evet. Çalışıldığı zaman tam çalışmak gerekir. Şey de değişmişti artık, yolda değişmişti, branşımız da değişmişti. Tamamen bıraktım ve tekrar sese döndüm. Çalınması en zor müzik aleti kemandır derler, doğru mu? Zor bir alettir. Diğerleri de zordur. Aletin kendisine göre zorlukları vardır tabii. Evet, evet. Diğerleri de zor. Evet, yine sizin müzik yaşamınıza dönelim. Evet, ee, 1935-36'da Müzik öğretmen Okulu'nu bitirdim böyle keman, enstrümanım keman olarak. Sonra opera bölümüne girdim, 1942'de de opera bölümünü bitirdim. Evet. 1952'ye kadar devlet operasındaydım fakat bu arada türkülerle de uğraşıyordum. Konserler veriyordum radyoda dışarıda. Ee, 1952'de e, bazı siyasi düşüncelerimiz biraz sakıncalı görüldü sanıyorum. Evet. Ondan dolayı operadan ayrılmak zorunda kaldım. Evet. Ondan sonra büsbütün ...türkülere verdim çalışmalarımı. İşte bir kısmını sanıyorum hatırlarsınız... Işte ...konseller ve plaklar halinde bu çalışmam sürüyor. Evet. Saza ne zaman başladınız? Saza 1940'larda başladım. Ee, bazı türkülerin eşlik olmadan... ...adeta batı müziğinde olduğu gibi... E, enstrümanın, çalgının eşliği olmadan evet. bazı türkülerin eksik kaldığının farkına vardım. Evet. Ondan dolayı sazı, kendi çalgısı olan sazı da öğrenme gereğini evet. duydum. Evet. Ee, yine türkülerde devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa başka bir... Tabii. Ee, başka bir şeyim yok. Türkülerde ki çalışmam da işte üç yönde adeta gelişti.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 şey içinde çalışıyorum. Evet. Kendi sözlerimi de bazen müziklendiriyorum. Bunu da halk ozanlarının %99 yaptığı gibi e, adeta ortanın malı olan ezgi kalıpları, bu evet. türkü kalıpları halkın kendisi de yapar. Bunu halk ozanları da yapar. Yeni bir olay karşısında düşündüklerini söyleyeceği zaman, müzikle söyleyeceği zaman bu mevcut eski kalıplarından birine bağlayarak söyledim. Evet. Bu da üçüncü grup. Evet. Ben de üçüncü grubu. ya öyle yaptım ya da o sözlerim için yeni bir eski düşündüm. Evet. Böylece çalışmam sürüp gidiyor. Bu üç ayrı yönlü çalışma içinde sizi en çok doyuranı hangisi oluyor? Tabii en çok doyuranı çağımızın sorunları içerisinde yaptığım gerek. Ozanlarımızdan, gerek kendimizden ya da bu sorunlara uygun halkın kendi türkülerinden oluşturduğum programlar daha doyurucu oluyor. Bizzat yaptıklarınız. Evet, doyurucu oluyor. Sayın Ruhi Su çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Babil'den sonraya Ruhi Su'nun 1981 yılında konser vermek için gittiği Avustralya'da yapılan kayıtlarla devam etmek istiyorum. Sırada bir yörük türküsü var. Bir oğlum olsa diyecek ruhi su bu döküde. His instrument is called a zaz and it has been used by people of Western Asia for over six years. It has six strings and two are played together. The earliest people known to have used it were the ancient Hittite civilization. Depictions of the instrument have been found on their cave walls in Anatolia. <gülüyor> Çıksa da heceye okuya okuya Çıksa da heceye Muştucular gelse bizim bacıya amanın neyleyim neyle gelse de bir ele kalsam, amanım, sallana bulana toprağa elesem sallana bulana toprağa elesem Kut muya bu maşa ve amanın neyleyim Nenni demedi Dillerine Böyle uzun yıllar evlenmiş Çocuğu olmuyor Çocuk özlemi içinde bir anne Ah bir oğlum olsa da Okula başlasa Harfler böyle yavaş yavaş sökse Söküp gelse Müjde, Müjdeciler gelse Bana Evet Fakat birden duruyor Ne yapayım diyor ben şimdi Yani bu kolları ne yapayım Nenni demedikten sonra Bir çocuğu sallamadıktan sonra Ben bu kolları ne yapayım Göğkeçi de gelmiş diyor Yörük olduğu için bunlar evet. Göğkeçi Gelmiş oğlanı istiyor, hmm. yavrusunu istiyor. Ona bakıyor, hevesleniyor. Ah diyor, ya Rabbi, bana da bir evlat göster. Hmm. Ama evlatsız göçersek kınaman dostlar, bizi ayıplamayın. Hmm. Ne yapayım diyor, ne yapayım, kolları ne yapayım, nenni demeyen kolları... Ruhi 1981 yılında Avustralya'da verdiği konserden bir Dadaloğlu türküsüyle Babil'den sonra devam ediyor. Kalktı göçeyledi afşar elleri. Ağır giden eller bizimdir Hey, hey, hey, hey Krabatlar yakın eder, hey Yüce dağdan aşan yollar bizimdir O. Ruhi Suyu 1981 Avustralya konserinden kayıtlarda dinlemeye devam ediyoruz. Önce Erzurum Dağları, Karile Boran, ardından Seferberlik Türküleri ve daha sonra Kuvai Milliye Destanı. Surum Dağları Kar ile Boran, sonra Seferberlik Türküleri ve Kuvayi Milliye Destanı, Şun kal dem, yaz bahmal de, Oy beni beni der, beni beni. Satarım bu can'da. Seni çıkarım dağlarda kut yasım beni, ay beni beni de ben Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular Kılarımız ermez orada yatan üleşe, askeri kırdıran Enveri Paşa, kitlendi kapılar, mekân ağladı. <gülüyor> Şehitler işim var İbrişimin kozaları Battın avşar kazaları Sarıkamış da kırıldı Gonca gülün tazeleri Gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Karnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacı, kısacıktılar.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 Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde Harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi Aynı yürek ferahlığı ve aynı yorgun alışkanlık içindeydiler Ve 15'lik şarap nelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün Ruhi Su'nun aramızdan ayrılışının 35. yılı için seçtiğim türküleri dinliyoruz. Az sonra dinleyeceğimiz kayıt Ruhi Su'nun 1981 yılında Avustralya seyahati sırasında Türkiye'li gurbetçilerle bir restoranta muhabbet ederken yapılmış kaydın bir yerinde hep birlikte neşeli bir Çankırı türküsünde birlikte seslendiriyorlar. Keten göynek. İyi günlerimize. İyi günlerimize. Evet. Değil. Eğlenceleriyle, oyunlarıyla sürmüş gitmiş. Yani Halk dayanılmaz koşullar içerisinde eğlenmiş, türküler söylemiş ve öylece de yaşama direncini artırmış. Tonight, in this Turkish restaurant among friends, Ruhi Su is relaxed. He leads them into song. <gülüyor> Nereden aldın bu dili dineler? Nereden aldın bu dili dineler? Bu, dil bu dil buranın del Bu dil buranın del Bu dil İstanbul dineler Elvan elvan ben kavşamıyordum eler Künlerden sali yarim rey handali maşallah dini vanlar, digi digi dal <gülüyor> su gelir mi ilendirir dineler su gelir mi ilendirir dineler The themes of most Turkish folk songs are those of floods, fires, battles, and heroic struggles. But this song is very different. It is a folk ditty about some children returning to their village after a long stay in sophisticated Istanbul. Ruhi Su yaşam boyunca çok sayıda korular kurdu, koristler yetiştirdi ama bir isim var ki gerçek anlamda tek öğrencisi oydu, Sümeyra Çakır. Şimdi önce Sümeyra'yı Emin İgüs'ün anlatımıyla dinleyeceğiz ve ardından Sümeyra'nın Ruhisu'nun 1985 yılı Eylül ayında Hayata Beda Edişi'nin hemen birkaç gün sonrasında Almanya'da verdiği bir konserden bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküde Sümeyra'ya piyanodan arkadaşı Vera Sebastian eşlik ediyor. Melih Cevdet Han Behice Bora'nın oğlu Dursun Hatko'ya.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 Andi pastana, kursun bebek uyusun, uyusun da aman çabuk büysün, pastana girmiş tanaza. Ruhisun'un en önemli miraslarından birisi de bu yıl 45. yılına giren Ruhisu Dostlar Korusu oldu. Şimdi size 1987 tarihi bir kayıt dinletmek istiyorum. Dostlar Korusunun o dönemki kadrosunda yer alan arkadaşlarımız Ruhisun'un Zincirli kuyudaki ilk mezarının başında bir karaca olan Türküsünü seslendiriyorlar. Bağlamayı Yusuf Başaran çalıyor. Hüseyin ve Selahattin Başaran, Canan Bilge, İlkay Kurdak, Karabey, Aydoğan, Mehmet Naci Dede aldı. Türkiye söylüyorlar. Kora'ya dahil olduğum günlerde onlarla birlikte türkü söylemek keyfini yaşamıştım. Bu kayıtta yer alan karikatürist Cem Kenan Öngü'yü ne yazık ki tanıma şansım olmadı, yani hayatta değildi. Yine bu kayıtta yer alan Dostlar Korosu'nun ruhsudan sonraki ilk şeflerinden Hüseyin Tutkun'u da geçen yıl kaybettik. Geride birbirinden değerli çok sayıda beste bırakan Hüseyin Tutku'nun ve Cem Kenan Öngü'nün Ruhları Şad Olsun. Bu Karaca olan türküsünü onlar için çalmak istiyorum. Atladım girdim bağ. Atladım girdim bağ atladım girdim bağ. Alnım değdi yaprağda, alnım değdi yaprağda mi verseler de sevdiğimi verseler Girmem kara toprağda, girmem kara toprağda Sevdiğimi verseler de girmem kara toprağa. Terlik yırtılır Ergen kız cadil oğlanla Ergen kız cadil oğlan İnkardan kurtulur mu da İnkardan kurtulur mu? Ergen kız cadil oğlanla İnkardan Zam İndim yar yolamaya da indim yar yollamaya Gayrede dikte yaşarken de yergede aşarken Başladım maya da başladım olamaya Yergede aşarken de Başladım aldam maya az önce bu yıl 45 yaşına giren Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan söz etmiştim koroyu 45 yılda 14 şef konserleri hazırladı. Geçen aylarda genç ve yetenekli bir koro şefi Haluk Polat, bir önceki şefimiz, mutlu demişten görevi devraldı. 34 yıldan bugüne her 20 Eylül'de yapılan anma konserlerini bu yıl pandemi nedeniyle yapamadık. Bir önceki hafta sonu Kadıköy Değirmeni Sanat Merkezi'nde Ruhisu Dostlar Korusu ve Melike Demirağ'dan Emine Güse'ye kadar çok sayıda sanatçı dostumuzun katıldığı bir video kaydı alındı ve dün de yani pazar günü de çeşitli televizyonlarda ve Ruhisu Kültür ve Sanat Derneği'nin YouTube sayfasında bu konser yayınlandı. Konseri henüz izlemediyseniz, derneğin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Ayrıca ben de bu konseri Facebook'ta Babil'den sonra sayfama yükledim. Oradan da izleyebilirsiniz. Programa bu konserden bir kayıtla devam etmek istiyorum. Açık Radyo eski programcısı ve Dostlar Korosu'nun ilk kolislerinden Emin Eküz, bir Karadeniz türküsünü Ruhis Dostlar Korosu ile birlikte seslendiriyor. Bu dünya bir pencere. sonraya aynı video projesinden bir başka şarkıyla devam ediyorum. Melike Demira arkadaş şarkısını Ruhisu Dostlar Korosu ile birlikte yorumluyor. Piyanoda koro şefimiz Haluk Polat yer alıyor. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Ruhi Su bundan tam 35 yıl önce 20 Eylül 1985'te aramızdan ayrılmıştı. Bugün Babil'den sonra da onun ve sevgili eşi Sıdık'a sunun anısına seçtiğim Türkleri dinledik. Ruhi Su Köroğlu planın sonunda işte Şaman doğalarından başlayıp Dedem Korkut'a, Köroğlu'na, Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlu'na, Dadaloğlu'na ve Onlardan da günümüzün çağdaş ozanlarına kadar işte asırlar boyunca sürüp giden güzel bir dilden bahseder. Doğruyu söyleyen bu dil yani bize bu dünyayı da sevdiren bir dil olur hep. Yani sadece dünyayı sevdirmekle de kalmaz bu dil. Yani o dünyayı göremeseler daha güzel, daha adil ve daha mutlu, umutlu bir dünyanın geleceğini de müjdeler bu dil. Yani günümüz dünyası pandemiyle, iklim kriziyle ekolojik yıkımla, savaşlarla, açlıkla, mülteci göçleriyle, yoksullukla, işte ekonomik krizlerle çalık alınırken galiba bizleri gelecek güzel günlere dair umutlandıran, hayata bağlayan da bu güzel dil olsa gerek. Ruhi Su ve Sıdıka Su'nun yaşam boyu savundukları gerçekler, kılavuzumuz olsun, yani ruhları şad olsun, devirleri daim olsun. Bu programı ve bundan önce yayınlanan program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı Ruhi Su'nun 1981'de Avustralya'da verdiği konserden bir başka türküyle bir Tokat Niksar türküsüyle kapatmak istiyorum. Niksar'ın fidanları. Haftaya Pazartesi saat 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle.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 Yar yandım, çar sandı New York'u inanmayın inanmayın inanmayın am çar sandı New York'u inanmayın yorumu inanmayın am derinden kibri oldum yar yar yar yandım üflesen yanıyordum inanmayın inanmayın inanmayın am üflesen yanıyor. Nina nina nina nina nina nina nina Nina yine Nina yine koy gidenleri. Nina yine yavrumu Nina yine. İpek büyük görünmüş, yar, yar, yar Şinanay yavrumu, şinanay nam Entarisi aktandır, yar yar yar yandım Ne gelirse aktandır, ninanay ninanay ninanay nam Ne gelirse aktandır, ninanay yavrumu, ninanay Ezimin sarlığı yandı. Erdem alamaktandır. Nina mayin, nina Kendim türkü söylemekten her zaman memnunum ancak türkü söylediğim zamanlarda yaşadığımın farkındayım yani türkü söylememek bitmek gibi bir şey geliyor bana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 destekleri için açık radyo dinleyicileri Esra Tonka ve Kadriye Koru Bey'ine teşekkür ederiz.